Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatında bugün konumuz Nursel Durel. Hoş geldiniz Nursel Hanım. Hoş bulduk Seval Hanım. Çok mutluyuz burada sizi ağırlamaktan. <gülüyor> Nursel Durel, 1941'de Şarki Karahacca doğdu. İstanbul Kız Lisesini, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü bitirdi. 1965'te TRT'nin ilk prodüktör kadrosunda yer aldı. Başta edebiyat, sanat olmak üzere çeşitli alanlarda radyo programları hazırladı. Reklam yazarlığı, televizyon yazarlığı, ansiklopedi yazarlığı, BRT radyosunda müdür yardımcılığı yaptı. İlk öyküsü 1979'da Türk dilinde çıktı. Geyikler Annem ve Almanya ile 1981 Akademik Kitabı ve Öykü Ödülünü ve 1983 Said Faik Hikaye Armağanını, Yazılı Kayada yer alan Burgaç adlı öyküsüyle de 1990 Yunus Nadi yayınlanmamış öykü ödülünü aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda dış yapımcı olarak hazırladığı Yayın Dünyası adlı kitap tanıtma programı 1994'ten beri ...yayımlanıyordu ama bitti. Evet, evet yani 2008'de bitti. <gülüyor> 2008'den <yok> maalesef. <gülüyor> evet, Kalmış <iki> öylece <gülüyor> yazılı olarak. Evet, burada güncelledik. Nerede e, rastlarsam söylüyorum. 2008'de bitti. <gülüyor> Çünkü 2008'de torunum doğdu. Ah, ne ve e, o başka bir şehirde Hı -hı. yaşıyorlar onlar. Ev Gidip geliyorum. E, böyle periyodik bir şey yapmak artık mümkün değildi. Evet. Ee, biz <gülüyor> e, Nursel Hanım'ın e, eserleri Gelikler Annem Almanya ve Yazılık üzerine konuşacağız bugün ama her iki eser üzerinde ayrı ayrı durmaktan ziyade Nursel Hanım'ın e, edebiyatının e, genel ve karakteristik özelliklerinden konuşmayı planladık. E, sizinle konuşmuştuk daha önce de yani ses ve evet. özellikle ses makati hikayenizde yer alan mesela sesi bellek yapmaya çalışmak <gülüyor> Bu beni çok etkilemişti. Evet. Bu ses ve hani sesin bellek halini alması, sizin edebiyatınızda e, benim ilk göze çarpan unsurlar olarak evet. gördüğüm şeylerden birisi ki herhalde yalnız değilim <gülüyor> bu konuda. <gülüyor> Değilsiniz. İsterseniz, e, madem Hı -hı. genelden girdik, evet. genel olarak başkaları neler söylediler, Hı -hı. eleştirmenler Hı -hı. neler söylediler, Hı -hı. başka o, e, edebiyatçılar, Hı -hı. E, okurlar neler söylediler, onları çok böyle başlık olarak söylersek... ...işlerinden bir tanesi de ses. Evet. Ama doğru. tabii ki başka ögeler de şey var. var evet. e, üzerinde durulan. E, yani tekrar burada belki konuşma fırsatımız da olabilir. Hı -hı. Mesela e, şiirsellik. Evet çok şiirsel. E, en son Hı -hı. Varlık Dergisi'nde Haydar Ergülen Hı -hı. E, yazmış. Evet. Hatta e, beni... E, çok da etkileyen bir başlık kullanmış <gülüyor> Duru elin Poetikası diye. Evet. Yani bu gerçekten şiiri olan çok Hı -hı. sevgim, yakınlığım e, e, öykülerimde de belki şiirten olan o atmosfer tabii ki Haydar Ergülen bir şair olarak onu fevkalade güzel değerlendirmiş. Bunun gibi e, bir takım örgüler. mesela zaman siz ses evet. üzerinde duruyorsunuz. Ses üzerinde duran başkaları da var. E, zaman e, rüyalar Tabii ki kişilerin kahramanların iç dünyaları ama onların toplumsal konumlarından koparmadan toplum yapıları içerisinde ele almak gibi hı hı. bir takım özellikler ortaklaşa söylenen hı hı. özellikler. Bir de dil şeyi, hı hı. dil konusundaki titizlik. Hı hı. Bir de ben yani sizin edebiyatınızda hayatınızda şunu çok etkileyici buluyorum. Yani bu dil, zaman, işte toplumsal konumlar, insanların kendi ruh halleri, bunların konumlanması, dille ilişkisi ve bunun böyle bir epik bir anlatı gibi olması. Yani epik derken hani zamansız bir devinim, akışkanlık, orada her şey böyle sanki bize çağlar öncesinden bugüne ve geleceğe doğru uzanan ve o şiirsellikle epik... Çok acayip bir birleşime e, giriyor sizin eserlerinizde ve ben bunu çok etkileyici buluyorum kendi adıma. Evet. Ve bu hani sanırım yapması çok da kolay bir şey olmasa gerek. Ee, teşekkür ederim hesaplamanız için. Şöyle bir şey tabii ki epik dediğimiz zaman e, birincil sözlü kültürden söz etmiş hı hı. oluyoruz. E, şu anda ikinci sözlü kültürde yaşıyoruz ama ben aynı zamanda bir yazın e, yani yazıyla evet. e, hı hı. yazının egemenliğinde de e, yaşamış hayat hı hı. Bunu esas en önemli bölümünü o, e, o zaman diliminde geçirmiş hı hı. bir insanım ama e, eğer öyle bir epik şey görüyorsanız e, hı hı. E, yani sözel birinci sözel kültüre hı hı. ilişkin bir takım veriler görüyorsanız onlar e, sanırım çok e, çocukluğumda Aldığım etkilere Hı -hı. bulunduğum, çünkü çok dolaştık Anadolu'da babam memurdu. Hı -hı. Ve e, çok küçük yerlerde de bulunduk, kırsal Hı -hı. alanlarda da bulunduk. E, oralarda aldığım, e, oralarda tanıdığım insanların e, Hı -hı. etkileridir, bende kalmış izleridir. Ve elbette okuduğum e, halk şiirinin çok Hı -hı. Çok, çok çocukluğumda Hı -hı. özellikle ilk gençliğimde çok fazla halk edebiyatı halk şiiri okudum. Çok sevdiğim için okudum. Onların etkisi kalmış olabilir diye düşünüyorum. O oradan geliyordur. Ama tek başına bunlar değil. Hı -hı. Bu biraz da e, zaman algımla ilgili bir şey. Hı -hı. E, çünkü zamanı e, şu anı sadece şu an olarak algılamıyorum. Evet, onu geniş zaman olarak. Yani evet. Ve eğer insanlardan da söz ediyorsak ya da bir durumdan söz ediyorsak onu insanlığın serüveni içerisinde Hı -hı. Evet. algılamak yani hı hı. böyle bir, bu da tabii arkeolojinin bana kattığı bir şey. Ee, belki bunlardan dolayı siz o etkileri alıyorsunuzdur okur olarak. Teşekkür ederim. Evet, bu yani yine siz ne diyebilirsiniz? Ama tabii ki şunu da altını çizmem hı hı. gerekir. Ayrıcalıklı, ayrı <gülüyor> bir okur, bir hoca olarak. Evet, estağfurullah. Yani o söylediğiniz şey çok etkileyici. İnsanlığın serüvenini yazmak. Ee, bu beni mesela çok düşündüren bir şeydi ve e, mesela Tanpınar'ın e, huzurunda e, Mümtaz'ın bir hayali vardır biliyorsunuz. İlkten başlayarak Hı -hı. bir insanlık serüveni yazmak ama bunu yazamaz. Hani hep yazmakta olduğunu düşünürüz ya da işte Oğuz Atay'ın bir insanlık serüveni yazmak gibi. Hani bu sizin işte epikten kastım biraz da buydu böyle. Epey'in modernleştiğinde insanlık serüveni tamamen o zamansızlıkla akışkan evet. bir hale dönüşüyor. Evet. Hem bir zaman var evet. hem bir şimdiki zaman ya da gönderdiği Hı. bir zaman var. O geç zaman geçmiş zaman da olabilir. Yani belirli bir zamanda olabilir ama Hı. hiçbir belirli zaman tek başına değildir. Evet. O sonsuz zamanın içinde bir parçadır. Evet o büyük bir parçanın içinde mesela ben su öyküsünü evet. çok etkileyici buldum. E, herhalde yani Türkçe'de... E, ne bileyim yazılmış nadir öykülerden birisi olduğunu düşünüyorum açıkçası ve orada mesela farklı zamanları bir arada işte biraz önce kendiniz rüyadan da bahsettiniz orada uyuyan bir çocuk var bir uyku hali bir de uyanıklıklar geçiş uyanıklıklar geçiş ve ama bu şey değil hani. Evet. Biz mesela okur olurken, okur olarak da o zamanın ve geçişlerin bu şekilde kullanılması bizi de şeye sokuyor, yani o öykün içine sokuyor. Sanki biz de onun bir parçası haline dönüşebiliyoruz. En azından ben öyle hissettim okurken kendime. Bu çok sevindirici. Evet. Ve bu şey gibi, hani tam da e, epik e, şeye dönüşüyormuş gibi geldi orada bana. Hani aslında çok güzel tarif ettiniz. Epik yaptığı nedir? Epikte hı -hı. olan nedir? Ee, ...şimdiki zaman içinden konuşur Hı -hı. hep. Hı -hı. Onun için canlıdır. Hı -hı. Değil mi? Canlı. Demin gelmeye evet, canlı orada Çünkü hep şimdiki zaman içinde konuşur... ...ve bulunduğu topluluğa konuşur. Evet. Birebir ilişkidir, Hı -hı. sıcak bir ilişkidir. Hı -hı. Halbuki yazıya geçtiğimiz zaman... ...durum farklılaşıyor. Hı -hı. Değil mi? Bir yazar tek başına yazıyor. Hı -hı. Tek, okur tek başına Hı -hı. okuyor. Ama e, bu etkileri alıyorsa... Hı -hı. Ee, orada bir buluşma var buluşma, zannediyorum. Evet. Yani işte yaz, yazı Hı. kültürüyle işte Epey'in, e, sözlü kültürün bir buluşması var sanıyorum. Evet. E, yani siz... Tabii ki ben bunları ...sonradan düşünüp söylüyorum. Hmm. Asla yazarken böyle şeyler düşünmüyorum. <gülüyor> Asla. <gülüyor> evet, e, e, belki de herhalde o düşün... Bir, ...hani hep şey denir ya... ...iyi yani iyi metinler aslında belki... ...yazarın kendisinin bile hiç kurgulamadığı... Ki, ...bize ki. hani tabii, onun tabii, dışında birçok şeyler... ...söyleyen tabii metinlerdir ki. diye. Şey de, bu ilk eleştir... ...değerlendirmelerden bir tanesi de... E, ...Profesör Kaplan... Hmm. E, ...öykü çözümlemelerinde... ...vardı. Hmm. Mesela orada... E, e, ...arketip mesi hmm, evet, arketipten hmm. ilk, yani ilk bahseden ya yani, e, kişidir ama arkadan başkaları geldi işte toplum to genetik kültürizi işte yunga gönderme yapanlar şimdi bunları siz bir insan bilerek yapmıyordu Tabii. E, o kendiliğinden Hı -hı. E, işte o yazma e, denen olay yani konsantre olduğunuz zaman ee, sadece bilinciniz değil yani bilinçaltınızdan da bir şeyler geliyor. O bilinçaltınızda da birikmiş işte genetik kültür izleri var. Hı hı. Bunlar da yani Bunlar da değil. çıkıyor ortaya bir siz o, onu o sırada bir şey düşünmeden, o anlamda şeyler düşünmeden yazıyorsunuz. Bu yazar bilinçsizdir anlamına asla, Gelmiyor, ki asla gelmez. Bir yazmayı bitirdikten sonra tabii ki böyle haince bir bilinçle <gülüyor> oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani ben kendim öyle yapıyorum. Yani en sert eleştirmen ne diyebilir diye okuyorsunuz. Doğru, doğru. Çok haklısınız. Şimdi programın ikinci bölümüne geçmeden önce bir ara veriyoruz. Bugün ne çalalım, ne istersiniz? Ben galiba burada yokmuş hı hı. geyikler anne ve Almanya için Safer Eço'nun <gülüyor> yaptığı Veste'yi dinlemeyi isterdim ama maalesef. maalesef aslında zor bulunacağını da tahmin ediyordum Stravinsky'den Bahar Ayin'i çok teşekkür ediyorum Merhaba tekrar 94.9 <gülüyor> Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında Nursel Durel ile konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi programa sesle başladık. Öyle evet. devam edelim isterseniz. Peki. Biraz ses maketiyle e, devam edelim. Ve zaman aralığında e, hikayesiyle. Şimdi buralarda da sesler ve sesin bellek yapmaya çalışması önemli. E, biraz bu hani bellek de önemli. Tabii ses ki. Ses olduğunda. Tabii ki. Ve hani o belleğin sesle ilişkisi sizin işte edebiyatınızda da ayrıca önemli gibi geliyor bana. Konuşmamızın ilk yarısında da zaten Hı. söz ettik değil mi? İşte birinci sözlü kültür, ikinci evet. sözlü kültür, yazılı kültür, bütün bunlardan söz ettik. Bunların hepsi tabii ki bellekle ilgili. İnsan yazıyı <gülüyor> Beleğinin zafiyetine karşı evet. önlem olarak zaten buldu. Hı hı. Ee, tabii ki ses uçucu, sesin karakteri e, diğer e, duy organlarımızdan farklı çalışıyor ses, e, e, hı hı. seslenmemiz. Evet. Yani bütün vücudumuzda biz bir ses çıkartıyoruz. Doğada her şeyin bir sesi var. Sabit duran taşın bile eğer kırılırsa bir sesi var değil hmm. mi? Rüzgar hmm. eserse, çarparsa bir sesi var. Her şeyin bir sesi var. Ses son derece önemli ve hayatımızı en çok kuşatan e, olgulardan bir tanesi ve sürekli kendimiz zaten ses çıkartıyoruz. E, orada e, e, öykü kahramanı, ses paketindeki öykü anlatıcısının hmm. e, söylediği bir şey var. Diyor ki, sürekli e, sesler ve görüntüler e, bırakarak gidiyoruz zamanın içinden. Ama bir saniye önce bıraktığımız ses sonra ne oldu bilmiyoruz. İlgilenmiyoruz sonunda. E, bu biraz yani her şeyi bellek, bellekle ilgili bir şey. Hı hı. Yani, daha doğrusu belleğin zafiyetine karşı duyulan e, hayıflanma. E, biz hep, şu anda sizin yaptığınızda kaydetme, kaydetmek istiyoruz. Kaybolmasını istiyoruz çünkü. Hı hı. Ve yaptığımız şeyler bir bellek oluştursun. Topluca bir bellek oluştursun ve onlar sonraki kuşaklara, sonraki kuşaklara aktarılabilsin istiyoruz. Bu insanın en doğal isteği, temel dürtülerinden bir tanesi. Çünkü sadece insanlığın da aynı zamanda uzaya ne gönderdik? Hı hı. Bir şey gönderdik değil mi? Nerede duruyordu o? Uzaya gönderilmek üzere. Yörün yörüngede duruyor ve orada şeyler var. İlk Çizgiler var, ses var, insan sesi var, çeşitli çeşitli mi? toplumların müziklerinden örnekler var. Yani ses en büyük iletkenlerden bir tanesi. Hı hı. Yazıdan çok da, yani yazı da tabii ki kalıcılığını sağlıyor, başka bir biçimde yayılmasını sağlıyor ama ses şu anda konuşuyoruz. Hı hı. Herkes konuşuyor, herkes ses çıkartıyor. Onun için çok daha yaygın. Evet. Çok daha Yeniş, kapsayıcı, akışkan. akışkan. Tabii ki akışkanlığı ve işte kırılganlığı ve akışkanlığı e, onun çok temel özelliklerinden birisi. İyi ki söylediniz. O da zaman gibi. Değil mi? Evet. Ve o doğduğu anda ölümünü yaşayan bir şey ses. Sustuğum anda bitti. Yok. Hatta siz benim konuşmamı keserseniz kestiniz secceden bitti. Evet. Doğru. Sanırım bu ilk bölümde de bahsettiğimiz edebiyatınızdaki şiirsellik de buradan kaynaklanıyor. Hani bu akışkanlığı ve hani biraz önce söylediğiniz bu hayıflanmayı da evet. içinde barındırabilecek bir dil herhalde başka türlü mümkün görünmüyor. Şimdi e, orada... E ben gerçekten bir şey söyleyebilecek durumda hmm. tam değilim. Ben e, burada e, söylediğim endişelerimi <gülüyor> işte e, isteklerimi e, hmm. ve yapmaya çalıştığım şeyi dile getirdim ama e, dil bundan dolayı şiirseldir bilemiyorum. Çünkü şiirsellik de böyle bir şey. Çünkü şiir de içinde sesi de barındıran bir şey. Çok haklısınız. Onu işte başta da söylemiştim. Hmm. Haydar Ergülen de söylemiştim. Evet. Yani bizim şiirimiz sesli. Evet. Bir şiirdir... Hı hı. E, ...ve işte saymış bir takım... ...asla onları burada Poetika. söylemeyeceğim... ...çünkü çok önemli isimleri saymış... ...onlara çok, çok büyük saygım olan evet. şairler... ...kendimi asla onların yanına koymam... E, ...onları saymış olması tabii ki... ...beni çok onurlandırdı... ...evet şiir ses... Evet, ...şiir ses bir de e, yine bu... ...konuştuğumuz hani zaman aralığında da... ...bu e, oldukça net bir şekilde... ...kendini ortaya koyuyor... İşte yazı, ses, bunların arasındaki ilişki epik hep bunları konuştuk. Bir de e, bu epik meselesinde e, metinler de bir hafıza kazanıyor sizin edebiyatınızda. O şiirsellikle birlikte metinler de bir bellek haline geliyor. Hani bir bellek başka bir belleği doğuruyormuş hı hı. gibi. Hani zamanların. O yüzden hı. mesela tablet böyle bir imge olabilir mi diye düşündüm ben. Hani belliin ha. somutlaşmış ilk, ilk, ilk yaz, yazıda kullanılan ilk nesnelerden birisi, Değil mi? pişmiş topraktan Hı. tabletler. Ve evet, pişmiş toprak. Ülkenin aralarında kaldı öyküsünden söz ediyorsunuz. Evet. Zaten o ülkede bana zamandan söz etme. Evet. Onu dilim dilim bölüp her bir dilimi ayrı ayrı ezberleyen akıllı hiçbir insanlardan değilim. <gülüyor> evet, doğru. Biraz e, buradan şeye de geçebilir miyiz rüya meselesine? Evet. Yani rüyanın da zamansız olması ya da rüyanın da tam da hani bahsettiğiniz gibi ses gibi uyandığımız anda bitmesi. Evet. Ya artık sadece tortuları kalması, evet. belleğin bir kısmının bunu hatırlaması hatta bazen yanlış hatırlaması zaman geçtikçe ama böyle izlerin siline siline bellekle evet. kurduğu ilişkide. Ee, bu da sizin edebiyatınızda hani o devinime başka bir devinim mi katıyor? Yani ee, sesin altında bir alt ses gibi mi? Şimdi edebiyat sanıyorum insanın bütünüyle hı hı. yani kucaklamaya çalışan bir alan yani sanıyorum bir öyle bir alan ama insan kendisinin ne kadarını kucaklayabildiğini tam olarak hı hı. bilemez ama daima daha fazlasını kucaklayabilmeyi arzular. eder. E, insana ait bir şey. Sadece insana ait değil. E, hı hı. Rüya. Hatta kedilerin de rüya gördüğü söyleniyor değil mi? Başka evet. canlıların da rüya gördüğü evet. söyleniyor. Hı hı. Şimdi e, peki rüya görüyorsak eğer. E, o başkası bizim rüyamızı görmüyor. Tabii ki herkes evet. kendi rüyasını görüyor. Ne siz benimkini görüyorsunuz ne ben sizinkini görüyorum. Ama birbirimizi anlatabiliyoruz rüyalarımızı. Hı hı. İşte görür gibi oluyoruz böylece bir başkasının hı hı. rüyasını. Evet. Değil mi? Yani tam da anlatılmaya başladığında... ...bu sefer ses ortaya çıktığında... ...yani bir aktarma... Evet. ...sizinde bahsettiğiniz gibi... ...o zaman görselleşe de biliyor. O zaman görselleşe... ...biliyor zaten rüya görsel Hı -hı. bir şey. Yani Hı -hı. değil mi? Evet. Tabii ki içinde... ...hiç çok ağır duygular da olan bir şey. Hı -hı. Hiç görselleştirilemez bir yanı da var. Hı -hı. Ama görsel sonuçta. Evet. E, ve e, o da bir yaşantımızın parçası aslında. Bilinçli yaşantımızın parçası değil... ...ama bir yaşantının parçası... Hı -hı. Ben bunu en çok biyografileri yazarken düşündüm. Hı hı. E, bir insanın bütün hayatını yeniden kurmak mümkün mü? Asla böyle bir şey mümkün değil. Yani bir biyografi yazarı için asla böyle bir şey mümkün değil. Çünkü o hayatın içinde onun rüyaları da var. Biz onun rüyalarını bilmiyoruz. Ve çok eksik kuruyoruz o zaman. Doğru, doğru. Çok haklısındık. Yani ben ya, ulaş... insanın e, insana ait olan her şeye daha fazla daha fazla... ...ulaşma arzusu taşıyorum bütün yazarlar gibi. Doğru. Biraz e, programın sonuna yaklaşıyoruz. E, kahramanlarınızdan hı hı. da... ...isterseniz yine bu bağlamda... E, ...bahsedelim. E, kahramanlarınız da... E, ...iç sesleri... E, ...iç seslerini dışarıya doğru çıkarmaktan... ...ve bunların yankılanmasından... ...hoşlanan kahramanlar... ...ya da öyle yaşıyorlar gibi geliyor bana. Yine hani sizinle konuşmuştuk... ...daha öncesinde... ...duymak, görmek, işitmek... Dinlemek. Evet. Sizin kahramanlarınız bunların hepsine aynı anda yükleniyorlar. Hı -hı. Evet. Şimdi e, yazmak ne? Hı -hı. Yani yazmak e, sessiz bir eylem. Değil Hı -hı. Mi? Oturuyorsunuz, yazıyorsunuz ama sonuçta sessiz değil. Çünkü söylediğiniz söz e, Hı -hı. O, yani okurun zihninde sese dönüşüyor. Hı -hı. E, ya Böylece hem içinize doğru konuşmuş oluyorsunuz yazarken hem dışınıza doğru konuşmuş oluyorsunuz. Evet. Yine söyleyebilirim. Yani iki, iki taraflı bir söyle, hı hı. söylem gelişmiş oluyor. Yani söylem gelişmiyor. Hayır. Yani kendinize de konuşuyorsunuz. Ha, evet kendinize de, de, de konuşuyorsunuz. Evet, okur, okur içinde konuşmuş. Evet. Okura doğru da konuşuyorsunuz. Ama mesela kahramanlarınız sizin çok yönlü konuşuyorlar. Sadece kendi içlerine ve dışarıya doğru değil de. Hani biraz önce konuştuğumuz gibi. Hani biyografi yazarken rüyalarını bilmiyoruz dediğiniz evet. gibi. Ama biz o kahramanların bütün duyma hallerini görüyoruz hissetmelerini, duymalarını ve bunun evet. da bir bütünlük içinde olduğunu. E yani artık o epikteki o gibi. Şimdi, evet. Şimdi şöyle değil mi e, yazmak hep öyle tanımlanır bir yandan da e, biz bir tek hayat yaşıyoruz Hı -hı. başka bir hayat yaşama olanağımız yok. Ama yazarken ve okurken de bir aynı Hı -hı. zamanda bir başka hayat yaşayabiliyoruz. Hı -hı. Herhalde bu bununla bağlantılı bir şey. E, bütün o hayattan gelen de birikimler neyse Hı -hı. E, onlar. E, Böylece tekrar Hı. yerlerine doğru gidiyorlar. Evet e, maalesef programımızın sonuna geldik <Gülüyor> Nürtay Hanım aslında daha çok sesi konuşabildik bu programda e, belki başka bir zaman yine sizi burada ağırlayıp başka şeyler konuşmayı çok isteriz çok teşekkür çok teşekkürler geldiğiniz ve burada bizimle olduğunuz teşekkür. için e, biz programımızın sonunda dinleyicilerimiz ve işte okurlarınız için e, bir bölümle veda ediyoruz. Bugün neyle veda etmek istersiniz siz? Ne okuyalım? Ses maketinden bir bölüm okuyorum. Bu odayı nasıl tanımlayacağımı bilemiyorum. Çevrenizdekilere söyleyin lütfen. Uygun bir ad, bir tanım bulan çıkarsa... ...kendisine bu paha biçilmez anahtar için... ...buradaki seslerden istediğini bağışlayabilirim. Daha doğrusu bağışlayabilirdim. Biri dışında. Bu, Dante'nin ilahi komedyasından küçücük bir pasajın... ...sese dönüşmüş halidir. Kimsenin böyle eşsiz bir hazinesi olmamıştır. Hiçbir çocuk, hiçbir bahçede böylesi bir bollukla karşılaşmamıştır. Hiçbir laboratuvar bu ölçüde çekici olmamıştır. Biliyordum, ben burada geçiciydim. Önemli olan böyle bir yerim varlığıydı. Buraya gelenler bir bilseydiniz. İçeriye her giren kendindeki baldan bir parça bırakırdı. Zihir, egzoz, safra bırakanlar da az değildi. Benim sevgili seslerim onları süpürüverirlerdi. Ah evet, pek tarafsız değilim hazinemdeki seslere karşı. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Ben tutsal oldum bu odanın özgürlüğünü sığdıramadım ciğerlerime, beynime. Sunduklarını karşılamaya yetişemedim. Ne iyi dedim, sevdiğiniz bir yerde yaşamışsınız. Bensizlik yapmışım gibi kısa bir bakışla geçiştirdi söze başlama girişimimi. Darmadağınık monoloğunu aklına estiği gibi sürdürdü. Burayı yapan mimarın hayatta olduğunu duydum. Kendisiyle tanışmak isterdim. Neye hesaplamış, nasıl hesaplamışsa seslere en uygun düşenini yapmayı başarmış. Anamın rahminden sonra beni bu güçte saran bir başka yer daha olmadı hayatımda. Burada sesler arasında yüzüyor, onlarla besleniyor, onların akıl almaz yolculuklarına katılıyordum.